Açık Radyo, Açık Dergi, teknolojinin karanlık yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bu haftada arkadaşım Murat Lostar ve ben sizlerle birlikteyiz. Bu arada ben Banu Zeytunoğlu. Murat'cığım, e, geçenlerde bir şey okudum ben gazetede ve onu okuduktan sonra e, bu güvenlik konusunda ya da güvenlik yöneticileri konu